ye miziyan dikleri is dedikleri buraya ek pek yenikleri 100 metreden soyidir sırtının kemikleri 100 metreden soyidir sırtının kemikleri adaydır dedikleri yolandır yenikleri vakit dedikleri. Dedikleri değer semşerilerim Aziz vatandaşlarım Görüyorsunuz ki Enine boyuna Adam gibi adam olarak Karşınızdayım Eğer beni vekil olarak Kabul edip oylarınızı Bana verecek olursanız Hele hele Ankara'ya gönderip yumuşacık ...zımsıcacık koltuğa oturtursanız... dileyin benden ne dilerseniz. <gülüyor> Seçin beni. Seçin. Sizlere refah ve bolluk getireceğim. Ay. Ispanak ve pırasayı tarlalardan toplatıp... ...sizleri çayırda otlattıracağım. Ay. Biliyorum ki değerli hemşerilerim, vatandaşlarım... Tereyağı yemeğe damağınız hasret kaldı. Kaldı ya kaldı sayenizde. Onun kolayı var hanım bacı. Beni vekiliniz yaparsanız... ...vekiliniz olmak sıfatıyla... ...tereyağını da oturup ben yiyeceğim. Ay, ay, ay. Beni vekil seçerseniz... ...söz veriyorum. Şerefim üzerine, namusum üzerine söz veriyorum ki... Kayseri'ye limanlar yaptıracağım. <gülüyor> Aman aday bey atma. Kayseri'de deniz mi var? Hele hele siz oylarınızı bana verin. Sizin hatırınız için Kayseri'ye deniz de getirttireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiler şerlerim. Unutmayın ki daha önce seçtikleriniz sizlerin anasını ağlattı. anasını ben sizin ananızı değil, babanızı da ağlatacağım. Ananız ağlarken babanız gülerse, eşitlik ilkelerine ters düşüyor. Onun için ikisi de ağlamalı, ananız ağlarken babanız gülmemeli. Değerli vatandaşlarım, eğer oylarınızı bana verecek olursanız, halkımızın en önemli hayatı meselesi. Kuru fasulyeyi evet kuru fasulyeyi yanlış duymadınız kuru fasulyeyi o kuru fasulyeyi toplatıp Avrupa'ya ihraç edeceğim kurtulacaksınız. Neden kuru fasulyeyi Avrupa'ya ihraç ediyorsun? <gülüyor> Neden mi? Kuru fasulyeyi yiyen siz vatandaşlarım, analarım, bacılarım ve de amcalarım odada, salonda, pastahanada... Hastahanede, tımarhanada, sinemada, yolda, dolmuşta, otobusta, isteyerek veya istemeyerek, kohulu veya kohusuz, sesli veya sessiz, hava neşretliğinden utanç vermekte, yüzümüzü kızartmaktadır. Madem ki Avrupa'ya uyum sağlayacağız, Avrupa'da bize uymalı, havayı salmalı. Sevgili vatandaşlarım, oylarınız kime? Bana. Koltuk kime? Bana. Para kime? Bana. Nah, nah, nah kime? İşte o da sana. Halkımızın sorunu, satar oldu sonu ne? Halkımızın sorunu, satar oldu sonu ne? Daha neler olacak, Allah bilir sonu. Çi hamuri, pişkin olmaz domuni, hepimiz arar olduk şeref ile onuri, hepimiz arar olduk şeref ile onuri. Oğlum şeref, yap bakayım alabine şöyle damlı bir çay, yuh be. Ulan kahveci şerefle insanın şeref ve onurunu birbirine karıştıranlara yuh. What are you,